alihi ve sahbi amri Değerli kardeşlerim. Assalamu alaykum ve ve Allah'ın selamı, rahmeti, inayeti, bereketi üzerinize olsun. Bir teknik arzdan dolayı biraz önce yayını alamadım. Bu arada Kur'an-ı Kerim okuyan Elifat kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu boşluğu güzel bir şekilde doldurmuş oldu. Allah ilmine bereket versin. İnşallah soğuk su içmez daha güzel Kur'an-ı Kerim'leri dinlemeyi ee, bizlere lütfeder Allah'ın inayetiyle yoksa sesinin çok daha güzel olduğunu biliyoruz Allah muvaffak eylesin ee, değerli kardeşlerim sizlere bugün yine e, geçen haftadan başlamış olduğumuz ve 3-4 ayetini almış olduğumuz e, sureden e'la suresinden ee, i̇nşallah belki hızlı bir şekilde geç yaparsak sonuna kadar şöyle kısa bir e, maal ile e, geçmek istiyorum. Ardından da inşallah soru ve cevaplar kısmında sizlerle olacağız. Ve e, sorularımıza hep beraber cevap arayacağız. Siz de umarım sorularınızı hazırladınız. Ee, ve bu kısa sohbetin akabinde bu sorularımızı Sormak suretiyle inşallah hep beraber bu sorularımıza cevap bulmaya gayret göstereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme Rabbike'l-a'la Ellezi khalaka fesevva Vellezi qaddara faheda Vellezi akhracel mara Fe cealahu ghusa'an sen okuruk fe la tensa illa Allah innehu ya'lamul ve ma Bu ayet-i kadar geçen hafta küçük bir mahalini vermiş idik. Bu hafta bu ayetlerin eee tekrar hatırlatacağım ve diğer ayetlere geçeceğiz inşallahü teala. Bu ayet Yüce Rabbimiz kısaca neyi ifade ediyor? Diyor ki, En Yüce Rabbinin adını an, onu tesbih et. Tesbihattan kasıt, bir defa iki defa değil, hayatın boyunca, hayatın her noktasında, her aşamasında, günün her saniyesinde, her lahzasında, hayat alanının e, her bir e, köşesinde, Rabbini tesbih et. Nimet'i e, kullanırken, yerken, içerken, gezerken, tozarken Rabbini tesbih et. Ve bunu ima yap. Bir hayat tarzı olarak bunu artık benimse. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ elledi خَلَقَ فَسَوَّ O Rabbin ki seni yarattı ve seni en güzel şekilde yarattı ve dolayısıyla sen onu tesbih etmen lazım. Onun kadrini bilmen lazım. Onu onun seni yarattığını bilmen lazım ve onu e, ya Rabbi beni sen yarattın ya Rabbi beni sen yarattın ya Rabbi sana hamd ederim ya Rabbi beni yarattığın için sana teşekkür ederim ya Rabbi diye bunu söylemen tekerrür ettirmen lazım. Bu kulluğun yaratılmışlığın e, bilincinde olman demektir. Akıllı olman demektir. Bu Kime teşekkür edeceğini, kime e, hamd edeceğini, nimetin kimden geldiğini, varlığın kimden geldiğini bilmen manasına gelmektedir. Sen bunu mı söyledikçe ben de senin bozulmadan çalışabilen, mükemmel bir şekilde yaratılmış bir yaratık, sevdiğim bir yaratık olduğunu bileceğim ve sana olan nimetimi devam ettireceğim. Sana olan ilgim, alakam devam edecek. Seni korumam, sana olan nimetlerimi sana bahşetmem devam edecek. Demek ki yaratılmış olmak, yaratanı tesbih etmeye gerektiriyor. Bunu geçen hafta söylemiştik. Yaratılmış olmak, yaratanı bilmeyi gerektiriyor. Onun kaderini, kıymetini, nimetini, azametini, lütfunu, fazlını, keremini, inayetini bilmeyi gerektiriyor. Bunu bilen insanlar şükrederler. Şükreden insanlar da kulluklarını yerine getiren insanlardır. وَالَّذِ قَدَّرَ فَهَدَ O Rab ki her şeyi bir ölçüye göre yaratmış, takdir etmiş ve yarattığı şeylere de belli bir yol çizmiş, onlara gere ihtiyacı olan aklı, ihtiyacı olan güdüyü vermiş ve cansızlara da belli bir e, hayat yolu çizmek suretiyle onların da e, selamet içerisinde istifadelerini en şerefli şekilde yaratılmış olan insan insana, insanlık alemine, beşeriyet alemine, cinler alemine hizmetlerini sunsunlar diye cansız varlıklara da Allahu Teala bir seyru suluk var etmiş. Onlar için de bir yol arz etmiş, bir yol çizmiş. Onlar kendilerine çizilen yolun dışına çıkmazlar. Velledi ahraja'al mar'a. ki bak her şey senin için yarattı, seni yarattı. Her şey senin için yarattı. Bak senin için otları da çıkardı. Bütün nebatatı da çıkardı. Onu tesbih etmen lazım. Ona şükretmen lazım. Onu anman lazım. Bütün bu nimetlerin kadrini bilmen lazım. Bu nimetlerin nereden geldiğini bilmen lazım. Fecealahu ghufaan ahwa. Yine aynı zamanda bu bitkileri yarattığı gibi Öldüren de odur. Yani bu sana şunu hatırlatması gerekir bu durumun. Bu nimetler Allah istediği andan itibaren kuruyup gidebilir ve bir daha yeşermeyebilir. Bir daha yeşermesi için onları gördüğün zaman, onları yeşil olarak, güzel olarak, mahsullü olarak gördüğün zaman şükret. Ya Rabbi sen verdin. Ya Rabbi sana hamdolsun. Ya Rabbi bu nimetler sen, senden geliyor. Ya Rabbi... Sana sonsuz hamdü senalar ederiz ya Rabbi De ki Allah tekrar getirsin baharı Son baharın ardından ilk bahar tekrar gelsin Hasat mevsimi olan yaz tekrar gelsin Yüzün gülsün Ambarlarını buğdaylarla doldur Hayvanların baharın ve ee, o yeşilliklerinde Güzelce sele serpe yayılsınlar Yesinler içsinler sana bir fayda, bir fayda olarak, bir hizmet olarak kendilerini sunsunlar. İşte hepsi şükür. Şükür, teşekkür ardından nimetin devamı, sürekliliği gelmekte. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şayet şükrederseniz size olan nimetimi artırırım. Şayet şükretmeyip de nankörlük yaparsanız size olan nimetimi keserim manasında bilin ki benim azabım çetindir. Bilin ki benim azabım çetindir. Bu e, e, ayetin ikinci bölümünde eğer nankörlük ederseniz bilin ki azabım çetindir demesi, e, şunu adetabze söylüyor: Siz şükretmeseniz de imtihan olma gereği rızkınız verilecektir. Size takdir edilen rızık size verilecektir. Ama azap çetin, azap çetin. Bu azabı dünyada da tadabilir, ahirette de tadarsınız. Ve inşa kertümle eziden nakum. Şükrederseniz size olan nimet, nimetimi artırırım diyor Allahü Teala. Yine e, küfrederseniz o in kefertum yani nimetin küfrü. İbadetsizliktir. Nimetin küfrü, inkarı, Allah'ı bilmemektir. Nimetin küfrü şükürsüzlüktür. Nimetin küfrü isyandır. Nimetin küfrü, sana verilen nimetlerin kaderini bilmemektir. Nimetin küfrü, sana verilen nimetlerin kimden geldiğini bilmemektir. E, nimetin küfrü, Allah seni nimetlendirdiği halde başkalarından bilmendir. Nimetin küfrü Allah seni yarattığı, terbiye ettiği, var ettiği ve var etmeye devam ettirdiği halde sen var olmanı, yaşamını sürdürmeni ve mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmeni başkalarına borçlu olduğunu zannetmendir. Nimetin küfrü budur. O yüzden Allahü Teala kullarına şaşmaktadır. Allahu Teala hem yaratır hem rızıklandırır ama insanlar... Yaratılmışlığın da rızıklanmanın da başka yerlerden geldiğini düşünürler. İnsanlar putlara tapar. İnsanlar küçük bir taşın kendisini yarattığını düşünebilir. Bir ağacın kendisini yaratılmış olduğunu düşünebilir. Bir insanın Allah'ın veli kulunun kendisini yaratmış olduğunu düşünebilir. İnsan oğlu bu kadar enteresan. Bu kadar akıllı ve aynı zamanda bu kadar da akılsız. İnsanoğlu bu kadar kolay bir şekilde e, hidayeti bulurken, çok kolay bir şekilde de dalaleti bulabiliyor. İnsanoğlu kendisine verilen akıl ile Allah'ı bulması öngörülmüş iken, maalesef, maalesef şeytanın yolunda olabiliyor, tağutların yolunda olabiliyor, putların yolunda olabiliyor. da öyle ki, bugün 7 milyar insanlık aleminde, Sadece 2 milyar yakın Müslüman var. 2 milyar yakın Müslüman içinde de samimi belki kaç Müslüman var? Bu 2 milyar yakın Müslümanın belki %60'ı %70'i sadece isim olarak Müslüman. Annesi babası Müslüman olduğu için, köyü kenti Müslüman olduğu için kendisini Müslüman olarak addeden insanlar. Ama İslam'ın iyisini bilmeyen insanlar. Ama bu insanların hayat tarzlarına baktığınızda, bu insanların hayat tarzına baktığınızda bir kafir gibi yaşarlar. Bir e, ne bileyim e, baktığınız zaman e, bir Avrupa'da Müslümanların durumuna bakıyorsunuz Türkiye'den giden Müslümanlar. Onlar gibi yaşıyorlar. Eşkidir, domuz etidir, efendim bardır, ne bileyim şükürsüzlük. Yani yapmadıkları bir şey var. Kiliseye gitmek. Onu da ileride Yaparlardı. Çünkü e, bu asimilasyon e, önce taklitten başlar, heves taklit etmek, onlar gibi olmaya özenmekten başlar ve kilise de son noktasını koyar. Ki bugün maalesef Avrupa'da oraya çalışmak için giden kardeşlerimizin e, çocukları, torunlarının bazıları da Hristiyan olmuşlardır resmi olarak. Öyle bir şey var. Peki devam edelim. Allah korusun tabii. O yüzden İslam ülemasının fetvası var. Eğer bir insan kendi vatanında doyuyorsa, eğer çok büyük bir zaruret yoksa, bir Müslümanın kafirler içinde yaşaması caiz değildir. Çünkü kafirler içinde yaşamak asimilasyonu gerektirir. İster istemez bu insan ilk nesilde asimilasyona uğramasa da ikinci nesilde, üçüncü nesilde, dördüncü nesilde asimilasyona uğrayacak. ...o toplumun içinde dura dura o toplum gibi düşünmeye, inanmaya, yaşamaya başlayacak. Bu kaçınılma, kaçınılmaz bir e, sondur maalesef. O yüzden Müslümanların e, çocuklarını, torunlarını kafir memleketlere, onların eğitim kurumlarına, onların sapık kültürlerine, sapık inançlarına teslim etmeleri caiz değildir. Ve derhal, derhal e, ülkelerine... Dönmeliler ve ülkelerinde e, çocuklarını ezanla, Kur'an'la yetiştirmeliler. Kur e, o çocuklarını Müslüman olarak yetiştirmeliler. Ve çocuklar e, etraflarında daima Müslümanları görmeli, ezan sesini duymalı, e, Kur'an-ı Kerim'i okumalı, öğrenmeli. E, abileri, ablaları hep böyle e, dindar insanlar olmalı. Onlara bakarak kendisine de bir hayat tarzı, böyle mümin, imani bir hayat tarzı tarzı benimsemeli. Bugün e, yıllar önce Amerika'ya işte oraya buraya giden e, insanlarımızın bir çoğunun kaybolduğunu, Hristiyanlaştığını görüyoruz. Bu gerçekten büyük bir mesuliyet. Bugün e, dolar için, e, euro için, Avrupa'da şurada burada kalan insanlar yarın Allah'a hesap veremezler. Daha lüks bir hayat daha müreffeh bir hayat yaşayalım da orada kalalım diyen insanlar yarın Allah'a bunun hesabını veremezler. Çünkü bugün e, bunun kötü emarelerini görüyoruz. İnsanlar Hristiyanlaşıyor. Müslüman çocuklar Hristiyanlaşıyor. Ve bundan bir 50-60 sene sonra da e, bugün gurur duymuş olduğumuz tablo olmayacak. Yani e, Avrupa'da 3 milyon, 4 milyon Müslüman var dediğimiz o tablo belki de olmayacaktır. Veya ee, oradaki e, Müslümanların birlik beraberlik içerisinde kendi otonom e, yapılarını kurarsalar, kendi e, vilayetlerini kurarsalar, içişlerinde özgür bir hal, vaziyet arz edip de e, oradan sapık kültürünün etkilerine maruz kalma, kalmazsalar belki bir şekilde problem halledilmiş olacaktır. Ama bu şekilde şu anda onların eğitim kurumlarında okuyacaksın. Onları sapık akidilerine okuyacaksın. Eğer İsa Allah'ın oğludur diyorsa, İsa Allah'ın oğludur diyeceksin. Efendim haşa ve kella. Ee, Allah üçtür. Baba oğul ruh kudüs diyorsa sen de onu diyeceksin. Çünkü herkes onu söylüyor. Çocuklar onu söylüyor. Onlar gibi efendim, e, onların krisiye gittiğini görüyor. E, sapık bir takım durumlarını görüyor ve doğru olarak addedip onlara inanıyor, kanıya gidiyor ve bu şekilde bir asimile olayı gerçekleşiyor. O yüzden yıllar öncesinden bu yana kadar verilmiş olan fetva odur ki müminler zaruret olmadıkça kafir memleketlerde yaşamamalılar. Kafir memleketlerde olmamalılar. Zaruret olmadıkça e, bu gerçekten bir tehlikedir ve İslam iliması da ...bu tehlikeye dikkat çekmişlerdir. Ee, i̇lerleyen ayet-i kerimelerde... ...senu kuriuke felâ tensa ya Muhammed... ...biz sana Kur'an-ı Kerim'i okutacağız... ...öğreteceğiz ve asla unutmayacaksın. Kur'an-ı Kerim'in asla unutulmaması... ...ve unutmanın kesinlikle... ...Peygamberimiz için söz konusu olmaması... ...Allah'ın lütfudur bir keremidir. Kur'an-ı Kerim'in unutulmaması gerekiyor... Kur'an-ı Kur Kerim unutulmaması gerekiyor ve dolayısıyla Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek, öğretecek ve asla unutmayacak. Bu Rabbani bir garanti, ilahi bir garanti. Bu Yüce Rabbimizin e, insanları olan bir nimeti. İnsanlar eksiksiz olarak vahyi bilsinler, vahiy korunsun ve e, bu insanların gelecek nesilleri de vahiyle ile sapa sağlam buluşsun. Bu vahi değişmesin ve bu insanların da yarın mahşerde hesaba çekildikleri zaman özürleri kalmasın. Herkes Kur'an ile buluşsun, bu mesajı algılasın ve ondan sonra bunların uyduracak bir mazeretleri kalmasın diye yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i korumuştur. Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar da koruyacağını Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Resuluna öğrettikten sonra Resulünün de bunu asla unutmayacağını e, bu ayet-i kerimede de peygam peygamberimizin asla unutmayacağını e, söylüyor. Felatense asla unutmayacaksın. İlla men şey Allah ancak Allah'ın dilediği hariç. Allah'ın dilediği hariç vahiy gelir. E, o vahyin e, Allah'ın dilediği kısmı peygamberine unutturulabilir, nesh edilebilir, o zamanında e, bu tür şeyler de olmuştur. Peygamberimiz zamanında vahiy kendisine inerken bu tür hadiseler olmuştur. İnnehu ya'lemu el-cehra ve ma yakhfa. O Rabbin ki hem açıkta olanı hem de gizlide olanı bilmektedir. Hem açıkta olanı hem de gizlide olanı bilmektedir. Wen yessiru leke Afedersiniz arkadaşlar. Wen yessiru <Gülüyor> yusra. Allahu Teala bu ayet-i kerimen Kerim e diyor ki Ya Resulüm, ey Resulüm, seni en kolaya, muvaffak kılacağız. Kur'an-ı, Kerim'i, anlamak isteyen, onu anlayacak. Onu anlamak, onun için asla zor, olmayacak. Fezekir, in nefati zikra. <Sessizlik> Sen, eğer, hatırlatmanın faydalı olduğunu görüyorsan, eğer, bir insan, senin o hatırlatmanı, okumuş olduğun ayeti kelimelerin e, manasını anlayarak, ona dikkat kesilerek, ondan bir mesaj almaya gayretli oluyor ise, sen onlara o mesajı aktar. Eğer nasihat fayda veriyorsa nasihat et. Nasihat fayda vermiyorsa, onunla enerjini tüketme. Fayda verdiğini anladığın andan itibaren ona gerçekleri sunmaya devam et. Şimdi baktığınız zaman ee, hepimiz etrafımızda insanlar var, yakınlarımız var Görüştüğümüz, selamlaştığımız e, insanlar var iş yerinde ortak çalıştığımız insanlar var e, Hayatı paylaştığımız insanlar var Onlara görüyoruz ki onlarda bir takım e, ve bizde de var tabii ki eksiklikler var Bu eksiklikleri, bu hataları dile getirdiğimizde Bu insanlar eğer ha öyle mi? Ya ben yanlış mı yapıyormuşum? O zaman ben değiştireyim. Rabbimiz böyle mi buyurdu? Ha bak ben bunu bilmiyordum. Peygamberimiz böyle mi buyurmuş? Ha ben bunu bilmiyordum. E, o zaman ben değiştirmem lazım gibi bir gayret çaba bir anlayış içine giriyorsa devam et. Ona hatırlatmaya devam et. Ama neme lazımcıysa e, kula gardı ediyorsa e, vurdum duymaz ise anlat anlat fayda yok ise asla algılamıyor ise Asla dikkat kesilmiyor, manayı anlamıyor, hafife alıyor, alaya alıyor ise ondan yüz çevir. Onunla enerjini tüketme, ona vaktini harcama, hiç gerek yok. Ancak kendisini bekleyen, tehlikeden, cehennemden, cehennemin azabından korkan, Allah'ın kendilerini cezalandırmasından korkan insanlar... Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dikkate alır, ders alır, ibret alır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, uyarıları onlara e, ders verir, ibret verir ve onlar için bir e, uyarıcıdır. Eğer bu durumlar söz konusu değil ise o insan korkmuyor demektir. Korkmayan, korkmayan insanlara da Kur'an'ın e, tehdit e, ayetleri, azap ayetleri asla etki etmez. Cennet ayetleri de etki etmez. Çünkü bu insan ne korkuyor ne de e, umut içinde. Yani korkmayan insanın umut içinde olduğunu da asla göremezsiniz. Yani çok isyankar insanlar vardır. Her şeyi e, böyle hafife alan, lauballi, vurdum e, duymaz insanlar vardır. Bu insanları e, deseniz in, inşallah cennete girersiniz. Cevap olarak size der ki oho nerede cennet? Biz biz cennete giremeyiz. Biz hayatımız belli, gittiğimiz yol belli. Yani bu şekilde sana cevap verecek. Yani bu insanların, bu Allah'tan hakkıyla korkmayan insanların Allah hidalat versin. E, aynı zamanda cennet konusunda da umut var olmadıklarını görürüz. Ve tecennebuhal eşqa allazi yaslu'n-naral kubra. Evet Kur'an-ı Kerim'in zikrinden kim uzaklaşır? İşte bunun cevabını Allahu Teala veriyor. Eşqa, eşqiya yani kötülüğü kendine rehber edinen, kötü yola sapan Eşkıyalığı seçen, isyankarlığı seçen, asiliği seçen insanlar bu zikiri algılamaktan, bu ayetleri algılamaktan imtina eder, uzaklaşır. Kur'an duyduğu zaman uzaklaşır, nasihat duyduğu zaman uzaklaşır. Bir yerde ilim halkası varsa oradan uzaklaşır, hayır hasenat varsa oradan uzaklaşır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini duyduğu zaman kulaklarını tıkar, oradan gider. E, camiye yaklaşmaz e, camide hoca vaaz ediyorsa hutbe okuyorsa dışarıda laklak lak eder içeri girmez çünkü sevmez sevmez onun için bir hedef vardır millet cuma namazı kılmıyor demesin diye son anda hızlı bir şekilde namazını kılar kılarken de e, abes bir şekilde hızlı kılar e, efendim arkadaşıyla camide nahoş şeyler konuşur dürtüşür itişir kakışır Selam verdikten sonra tepilerek çıkar dışarı. E, bu insanın kılmış olduğu namazdan kendisine hayır yok. Bu tür insanlar maalesef eşkıya insanlardır. Camide görseniz bile, camide görseniz bile bu insanlar eşkıya insanlardır. Ya Hakk'tan, Hakikat'ten yüz çevirmiş insanlardır. E, çünkü e, bakınız, Allah'ın ayetlerini duyduğunda <gülüyor> ona kulak kesilen dikkat eden, yüce Rabbim ne dedi acaba diye sorgulayan, anlamak isteyen insanlar ancak Allah'tan hakkıyla korkan insanlardır. Aksi takdirde diğer insanlar, kalplerinde korku olmayan insanlar da Allah'ın zikrini duyduklarında maalesef e, saygı, sevgi, ihtiram, hürmet içinde olmayacaklardır. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bir yerde bir düğün, bir sünnet düğünü veya bir e, evlenme merasimi bu buralarda e, işte haram işlenmesin diye e, dini programlar yapılıyor, Kur'an-ı Kerimler okunuyor ve genelde bu programlara katılan insanlar e, çoluk çocuk efendim geliyor programa katılıyorlar ama ee, zihniyet aynı zihniyet. Kur'an-ı Kerim dinleyen yok, bazı dinleyen yok. Herkes kendi havasında. Ama e, bir şempaze, bir tiyatrocu, bir e, efendim belden aşağı sohbet yapan, konuşan, e, nefsani e, şeylerle, şehvili şeylerle insanlara e, efendim bir şeyler söylemeye çalışan isyankar insanlar çıktığı zaman da bakıyorsunuz salonun bütün dikkatinde. Kur'an-ı Kerim okuyor, okunuyor. Herkes ne zaman bitecek diye bakıyor, laf yapıyor, konuşuyor, dinlemek istemiyor. Hatırlatıyorsunuz dinlemek istemiyor. Biz halimizi görmemiz lazım. Bugün halimiz bu. Ve bu Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman kulak vermeyen, onu anlamaya çalışmayan, manasını anlamaya çalışmayan insanların Allah'tan korkan insanlar olduğunu söylemek çok zor. Mümkün değil. Ve bu insanların eşkıya insanlar olduğunu söylemek de gayet mümkün. Gayet mümkün çünkü eşkıya insanlar ancak ne diyor? Ondan uzaklaşır. O zikirden, o hatırlatmadan, o ayetlerden, o vaaz saatten o hutbeden, o ilim halkasından, o Kur'an-ı Kerim'den kim uzaklaşır? Eşkıyalar uzaklaşır. Ona kim kulaktıkar? eşkiyalar Eşkıyalar kulak tıkar. Onu kim dinlemek istemez? Eşkıyalar. Eşkıya. Cehennem ehli eşkıya. Asi insanlar ancak onu hafif al alabilir. İşte bu ayetler bu şekilde Gerçekleri böyle münafıkların yüzüne vuruyor. Hiç kimse kendi kendini aldatmasın. Kim münafık, kim imanlı, kim efendim dini, diniyle alay ediyor, kim e, iyi bir şey yaptığını zannettiği halde kötü yoldadır. İşte bu ayetleri okuduğu zaman e, ak ile kara ortaya çıkacak, çık, çık, çık, çıkmaktadır değerli kardeşlerim. Devam eden ayet-i kerimede اَلَّذ۪ي kubra O eşkıya insan ki o büyük ateşe atılacak. Demek ki Kur'an-ı sırt çeviren, onu kulak ardı eden, vurdum duymazlık yapan, onun ayetlerini algılamaya çalışmayan, on, on, onu duyduğu zaman uzaklaşan insanlar cehennem ehlidir. Onlar cehenneme atılacaklardır. Eşkıyalar işte. O eşkıya onun sıfatı nedir? Cehenneme atılmaktır. Thümme o eşkıya cehenneme girdikten sonra orada asla ölmeyecek ve asla da dirilmeyecek. Çünkü orada yaşam yeri değil ki yaşasın. Ölüm yeri değil ki ölsün. Orada azap var, çile var. Orada yani yaşam denecek bir şey yok. Ölüm denecek bir şey de yok. Yani insan ölüm ile yaşam arasında Devamlı çile çeken Azap çeken bir konumda olacak Azap çeken bir insana bu insan yaşıyor diyebilir misiniz? Çünkü her an ölümü tadıyor. O insanın bir anlık çekmiş olduğu azabı siz gördüğünüzde diyeceksiniz ki bu insan bu saniyede, bu lahzada bu azabı gören bir insan dünyada olmuş olsa birden canı çıkar, birden ölür. Çok hızlı bir şekilde ölür. Çünkü azap çok şiddet dersiniz. Ama bu dünyadaki kurallar böyle. Ahirette böyle değil. Ahirette azap dünyadakinden daha şiddetli, daha ağır daha etkili, ateş daha yakıcı, daha sürətli ama ölüm yok. Çünkü ölüm e, ahirette kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla şu ayet kelimelere baktığınız zaman sırrına o kadar e, derin manalar var ki Allahu Teala hani şöyle diyebilirdi. Orada ölüm yok, onlar orada yaşayacaklar demiyor ama. Ne yaşarlar ne de ölürler. Çünkü yaşam demek yaşam demek Soluk almak, rahat bir nefes almak demek. Var olduğunu hissetmek demek. Ama oradaki azap, oradaki çile, oradaki elem verici azap o kadar şiddetli ki, her an sizi öl öldür öldür öldürürcesine sizi etki ediyor ve siz tekrar tekrar diriliyorsunuz. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّ Kim ki Kur'an'ı dikkate alırsa, kim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini, onun rehberliğini, onun bazı nasihatini, tavsiyelerini, emirlerini e, dikkate alırsa o felaha ermiştir, kurtuluşa ermiştir. Gerisi maalesef eşkıyadandır, kaybetmiştir. Odaki رَسْمَا رَبِّهِ فَصَلَّا Rabbinin adını anarak namaz kılan insan, işte kurtuluşa eren insan olmuştur. Yüce Rabbimiz cümlemizi kurtarmıştır. E, kendi ismini anan ve kurtuluşa eren, namazı da hakkıyla kılan kullardan eylesin. Şimdi değerli kardeşlerim, bu e, iki, dört ayetimiz daha var. Onlara da hızlıca, hızlıca manasını verdikten sonra soru cevap kısmına geçeceğiz inşallah. Bu diğer ayet-i kerimemizde, Bel tu'tirûne el hayat d dunya. Ey insanlar, siz dünya hayatını gördüğünüzde gözünüz, gönlünüz açılıyor. Dünya hayatını, dünya lezzetlerini gördüğünüzde gözünüz faldaş gibi açılıyor, dikkat kesiliyorsunuz, onu elde etmek istiyorsunuz. Dünya hayatını her zaman ahiret hayatına tercih ediyorsunuz, her zaman böylesiniz. Bu insanların genel hatası, hücre Rabbimiz bu şekilde Olayı hikaye ediyor, haber ediyor. Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. وَالْاٰخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى Halbuki ahiret daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Dünya fanidir ama ahiret bakidir. Böyle olmasına rağmen siz fani olan dünyanızı baki olan aleminize tercih ediyorsunuz. Öne çıkartıyorsunuz. اِنَّ <gülüyor> hada. İşte bu uyarılar, bu, gerçekler, bu gerçeklerin dizimi, sunumu e, önceki sayfalarda da vardı. Kur'an'da gelen bu ayetler, bu hatırlatmalar önceden peygamberle verilen sayfalarda da vardı. Onlara gönderilen ayetlerde de vardı. Aynı uyarılar onlara da gitti. suhuf İbrahim'e İbrahim Ebu Musa İşte bu ilk sayfalardan İbrahim'e ve Musa'ya verilen sayfalarda da bu gerçekler, bu hatırlatmalar var idi. Yüce Rabbimiz cümlemizi e, bu hatırlatmaları kale alan hakkıyla iman edip, hakkıyla amel edenlerden eylesin. Evet, şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz.